İzlediğiniz Kainat. Bugün 28 Aralık Pazartesi. Yıl 2015, ay 12, gün 362, Kasım 51. 1437 Hicri, Rebiülevvel 17, 1431 Rumi, Aralık 15. Fırtına. Günün dizeleri. Yürü. Hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde Hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Beyatlı. Günün tarihi. 62 yıl önce bugün 28 Aralık 1953'te Amerikalı oyun yazarı Eugene O'Neill 65 yaşında ölmüştü. O'Neill çoğunlukla karamsar oyunlar yazmıştı. Bunlardan bazıları Kara Ağaçlar Altında Arzu, Elektra'ya Yas yaraşır. adlarını taşımaktadır.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 Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı da Ömer Madra ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Can Tombil izinli. Günaydın Evet açılışta Kate Bush'tan Wuthering Heights adlı parçayı dinledik Vultulu Tepeler e, ünlü bir Romanın Alice Bellin romanının üzerine yapılmış bir şarkıydı. Neden çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyeceğiz. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı O erkekler aslında kadındır. 1847 yılında yayımlanan üç roman İngiliz okurlarını derinden etkilemişti. Alice Bell'in Uğultulu Tepeler adlı romanı tutkulu bir aşk ve intikam romanıdır. Acton Bell'in Agnes Grey adlı romanı aile kurumunun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serer. Carr Bell'in Jane Eyre romanı ise bağımsız bir kadının cesaretini göklere çıkarır. Bu yazarların aslında kadın olduklarını hiç kimse bilmez. Bel erkek kardeşler aslında Bronte kız kardeşlerdir. Emily Anne Charlotte adındaki bu kırılgan bakireler yalnızlıklarını Yorkshire bozkırlarındaki yitik bir köyde şiirler ve romanlar yazarak hafifletmektedirler. Edebiyatın erkek egemen hükümdarlığına izinsiz giren bu kız kardeşler Eleştirmenler cüretlerini affetsinler diye erkek maskesi takmışlardı. Ancak eleştirmenler onların kaba, ham, terbiyesiz, vahşi, hayvani ve ahlaksız eserlerini yerden yere vurmakta gecikmediler. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet tarihte bugüne bakıyoruz şimdi. 1895'te Bugün Lumière biraderler ilk Grand Café'de Boulevard des Capucines denen bulvarın üzerinde sinemanın başlangıcını ilk gösterimde yapmışlar. 1935'te bugün Pravda resmi gazetesi Sovyetler Birliği Sovyet Rusya'nın Pavel Postchev adında birisinden bir mektup yayınlamış. Bu da Yeni Yıl Ağacı'nın. Sovyetler Birliği'ndeki geleneğini başlatmış oluyor. 2010'da da bugün Cezayir'de halk ayaklanmaları hükümete karşı başlamış. Tunus'ta ondan sonra ve asıl Arap Mısır'da yayınlanarak Arap yaygınlaşarak Arap Baharını oluşturacaklardır. En önemlisi Tunus'takiydi başlangıç olarak. Bu Tarihteki bugünlerin belki bizim açımızdan en güncel ve önemli olanı da Roboski olayı. 34 kişinin öldüğü Uludere faciası 4. yıl dönümünde. 4 yıl önce Şırnağ'ın Uludere ilçesine bağlı Ortası Ortasu köyü Roboski çoğunluğu 12 ila 12 ila 18 yaş arası çocuk ve gençlerden oluşan 34 kişilik bir kafilenin katledilmesiyle sarsıldı. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, hava kuvvetlerine bağlı F-16 uçaklarının yanlış istihbarat sonucu bölgeyi bom bombalamasıyla yaşanan acı bir olayın sır perdesi bugüne kadar 4 yıldan beri aralanamadı. Devlet tazminat vermek istedi ailelere. Bunu reddetti. Ve iki yıldır Anayasa Mahkemesi önünde bekliyor dava. Bugün Zaman Gazetesi'nden Selma Tatlı ve Ahmet Görçüm'ün Manşet haberinde zamanda görüyoruz 34 kişinin öldüğü Uludere faciası 4 yıldır aydınlatılam aydınlatılamadı diyor Ağlamaktan gözlerimden yaş gelmiyor artık demiş Felek Encü'nün 13 yaşındaki Erkan'ın Erkan, Erkan Encü'nün annesi Felek Encü'nün sözleri bunlar Azime Encü 17 yaşındaki Fadıl'ın annesi de ''Oğlumun hayali imam olmaktı, dört yıldır cehennem hayatı yaşıyoruz.'' demiş. 15 yaşında ölenlerden Bilal'in babası Abdurrahman Encüde ''Görme engelli bir baba olarak tek dayanağımdı, keşke onu değil de beni öldürselerdi.'' demiş. Anne Emine Ürekse, 8 kişilik ailenin yükü babasının ve 16 yaşındaki Yüksel'in sırtındaydı demiş. Ve e, aileler devletin verdiği tazminatı reddetti ee, Anne Emine Örek 16 yaşındaki oğlunun kaçakçılık için gidişini O soğukta 50 lira için yolladıysam demek ki mecburdum diye açıklıyormuş Aileler kiminin okul harçlığı kiminin de evin geçim yükünü omuzlamak için O geri dönülmez yola gittiklerini yani kaçakçılık meselesini söylüyorlar Anne Azime Encü'de 17 yaşındaki oğlu Fadıl'ın kardeşlerini okutabilmek için okulu bıraktığını söylüyor. Fadıl'ın kız kardeşinin söyledikleri ise acının tarifsizliğini anlatıyor diyor. Haber şöyle demiş eskiden rengarenk elbiseler giyerken şimdi simsiyah giyiyoruz diye. Mazlum derin bir açıklamasına da yer verilmiş bu şeyle ilgili olarak dördüncü yıl dönümüyle ilgili olarak asla aydınlatılamayan ve bu gidişle de pek aydınlatılmasına ihtimal verilmeyen diyelim olayın açıklamasını çok yani köyde Acı ve tazeliğinden ve yakıcılığından hiçbir şey kaybetmemiş olan bir durumdan bahsediyoruz. Aynı aileden çoğu çocuk tam 34 kişinin yanlış istihbaratla F-16 bombalaması sonucu ölmesi, köy halkının verdiği hukuk mücadelesinin devam ederken sır perdesinin hala aydınlatılmayı beklediği belirtiliyor. Mazlum der Diyarbakır Şube Başkanı Ali İhsan Gültekin'de 34 insanın bilinçli bir şekilde katledildiğini düşünüyoruz. Roboskin'in etrafındaki sis perdeleri kaldırılmadı. Birileri bu anlamda çok ciddi töhmet altında bırakılıyor fakat bunların üzerine gidilmemesinin olayı daha da içinden çıkılamaz hale getirdiğini düşünüyoruz demiş. Kendisi e, kurtulanlarla da yapılmış konuşmalar var. Mesela Hasan Ürek Katliamdan aralı, ağır yaralı olarak sadece Hasan Ürey'in kurtulduğu belirtiliyor 21 yaşında kendisi 17 gün yoğun bakımda kalmış ve komadan çıktığımda kendimi tanıyamadım diyor. yanmış çünkü ben kimim burada ne işim var demiş e, birlikte yola çıktığı arkadaşlarının tamamı ölmüş Hasan Ürey'in 4 yıldır psikolojik destek Alıyormuş, ilaç kullanıyor. Bir kulanda yüzde yetmiş, diğer kulanda yüzde otuz duyma kaybı var. Travma tabi hala onunla birlikte yeni başında. Duyduğu küçücük bir sesin bile kendisinde korku uyandırdığını ürperdiğini anlatıyormuş ve yapılan milakatte özel haberde Selma Tatlı ile Ahmet Görçüm'in Şırnak'tan yaptığı haberde. Sorularımıza kısa ve donuk cevaplar veriyor diyorlar Hasan Yürek için. Ameliyattan çıktığımda kendimi tanıyamadım. Her duyduğum seste korkuyorum demiş. Durum böyle 4 yıldır cehennem hayatı yaşıyoruz diyorlar. Büyük bir adalet talebi var ama henüz gerçekleşebilmiş değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da tarihin en büyük katliamlarından birini yaşadık. Bu kendi hukukumuza göre de uluslararası hukuka göre de bir savaş suçudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin emsal niteliğindeki kararı var. Bu olayın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde insanlığa karşı suçtan dolayı yargılanacaklardır diyor. Bu şekilde bizde 34 kişinin öldüğü Uludere faciasını aydınlatmasını aydınlatılmasını beklediğimizi ve sorumluların bulun bulunup yargılanmasını adaletin yerine bulunmasını beklediğimizi de söyleyerek bunu bu anma şimdilik kapatalım ve diğer konulara geçelim oldukça yıl sonuna gelirken son yıllarda özellikle bir bitse kaygısı içinde. ...olduğunu insanların ve medyanın görüyoruz. Hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi yanılmıyorsam... ...1999 yılının Hürriyet Gazetesi'nin son günü manşeti... ...çok şükür bitiyor gibi bir şeydi. Neyse ki bitiyor şeklinde. O da büyük depremden dolayı idi. Gölcük depreminden dolayı. Fakat şimdi daha da... Ağır bir yılı geçirmekteyiz. Hem e, insan kaynaklı e, felaketlerin büyüklüğü artık bütün dünyayı sarmış durumda iklim değişikliği ile ilgili, hem de savaş, çatışma, iltica, mültecilik, yakıp yıkılma duyguları, savaş ve iç savaş durumları da devam ediyor. Şimdi. İklim meselesine geçecek olursak çok önemli bazı gelişmeler var yine. Amerika Birleşik yani dört kıtada dört ayrı olaydan bahsetmek mümkün. Amerika Birleşik, Kuzey Amerika'dan başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde büyük bir şiddetli kasırga ve hortumlar bir hafta içinde en az 26 kişinin ölümüne sebep olmuş. Görülmemiş bir durumda olduğunu söylüyorlar. Texas ve Oklahoma eyaletlerinde... ...tarihin en şiddetli kar fırtınası... ...yaşanmakta... ...ve daha da fazlası yaşanabilir deniyor... ...BBC Türkçe'nin haberinden de... ...bakıyoruz... ...biriken kar seviyesinde 41 santimetreye... ...çıkabileceği uyarısında bulunulmuş... ...en az 8 ölü... Texas'ta, kiliseler yıkılmış... ...araçlar ters dönmüş, ağaçlar devrilmiş... ...gaz borularında... ...patlamalar ve yangınlar var tabi... ...Mississippi'de 10 kişi ölmüş. 56 yaralı var. Arkansas'da bir. Alabama'da bir ölü var. Ve bir yıl önce Mississippi'de ki kasırga nedeniyle en az beş kişi ölmüş. Onlarca kişi yaralanmıştı. Şimdi daha da büyüğü var. Euronuz ve başka kaynaklardan da görmek mümkün bu haberi. Oradan Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya geçelim. Tarihin gördüğü en büyük iklim ve sel felaketiyle birlikteler Paraguay'da, Ar Arjantin'de, Uruguay'da ve Brezilya'da. Son yılların hatırlarda kalan en kötü sel felaketi 150.000'den fazla insanın evlerinden olmalarına yol açmış, işte, tahliye edilmelerine. El Niño, e okyanus olayı da büyük bir enerji yüklüyor. Uruguay, Paraguay, Arjantin ve Brezilya'da 10 günden beri inanılmaz bir durum. Paraguay en çok etkilenen Cumhurbaşkanı acil durum ilan etmiş. Acil durum fonunu kullanıma açmış. 3,5 milyon dolarlık. BBC'nin dün gece gördüğümüz haberine göre takip edebilirsek... Paraguay Nehri'nin yatağından taşmasına sadece 30 santimetre kalmış. Başkent Asunción'un üzerinde, yan Asunción'dan geçiyor. Yani başkentinde yarısı büyük bir bölüm hatta sel, sel suları altında kalabilir deniyor. Takip etmeye çalışacağız. Sadece Paraguay'da 130 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı diyor. Arjantin'in güneyinde, kuzeyinde de 20 bin kişi evlerini terk etmiş. En az 2 Ölümden bahsediyor bu haber. Sel sularına kapılıp Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande Dosul Eyaletinde de onlarca kasabada Yaklaşık 1800 aile Tahliye edilmiş. Uruguay'da da son birkaç günde binlerce Evsiz var. Fakat onların Bir kısmı çoğu hatta Evlerine dönmüş. Yalnız Paraguay ve Arjantin'deki su seviyesinin artacağı da tahmin ediliyor. Büyük bir felaket var. Kuzey Amerika'da da Güney Amerika'da da var. Ve e, bir yandan da e, oradan Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da Britanya'da üst üste üçüncü galiba oluyor. Ve bütün uyarılar yüksek seviyeye çıkarıldı. İngiltere'de Galler'de ve İskoçya'da 20'den fazla da çıkıyor. E, çok ciddi uyarı var. Bunlar da hayata tehlike anlamına geliyor. 500 asker gönderilmiş durumda ve mesela York şehrinde Karabasan şeklinde yani gece yarısı basan sulardan bahsediliyor. Şehrin büyük bir kısmının diz boyu sular altında kaldığı söyleniyor. 1500 asker gönderilmiş Yorkshire ve Lancashire'de 1000 kadarı da bekleyişte ihtiyaç anında yol diyeceğim demiş David Cameron. Fakat hiçbir tedbir alınmayıp üstelik de küresel iklim değişikliği ile ilgili bütün tedbirleri kısıtlamalara maruz bırakan bir ülkenin hükümetinden bahsediyoruz. Pek ders alır gibi görünmüyor. Hatta tam tersine daha çok kar amaçlı hamleler yapmakla meşgul olduğunu görüyoruz. Yani Kuzey-Güney Amerika'da ve Avrupa'da, Britanya'da büyük sellerde bahsediyoruz. 20 bin evin elektriği gitmiş deniyor ama 6000'e yakın evde bu pazartesi gününe kadar böyle kalacak deniyor. 5 Aralık'ta Desmond, Storm Desmond Desmond fırtınası vardı. 70 sel bir hafta içinde 70 sel olayı oldu. Ve şimdi 22, 25, 26 ve 27 Aralık diye de gidiyor. Pek çok evin Boşaltıldığı haberleri Ve fotoğrafları Geliyor bu da Kuzey Avrupa'daki Britanya adalarından gelen haber Oradan Avustralya Kıtasına geçelim Okyanusya'ya Orada da yaz mevsimi Biliyorsunuz ve Noel'i Çok büyük Yangınlarla Geçirmek zorunda kalmışlar Avustralya'da binlerce ev Yani yüz ev ve binlerce kişinin etkilendiği Victoria eyaletinde e, yangınlar var ve henüz durdurulamamış 500 itfaiyeci, 60 tanker ve 18 uçak kullanılıyor. E, Alal acele yapılmış derme çatma yerlere yerleştirilmiş Noel'i geçirmesi yani bazı turistler binlerce turist mesela e, sahil bölgelerinde bir hem Noel hem denize girme filan. Hazırlıkları içinde, barbekü hazırlıkları içindeyken mangal yapmaya. ilk haberler gelmiş, ne yapsak diye düşünmüşler, saatler ötede demişler. Sonra ikinci bir haber gelmiş, bir saat e, kaldı. Sonra daha birkaç dakika sonra da yarım saat kaldı deyince her şeyi bırakıp arabalarına atlayıp kaçmışlar. Böyle haberler de var. BBC'den Phil Mercer'ın haberi de böyle. Ve son bir haber vereyim. Rusya'dan iklim değişikliğiyle ilgili gezegenin geri kalanından iki kat daha hızlı bir şekilde ısınmakta olduğu haberi gelmiş. Bu, bu da resmi bir açıklama öyle. Herhangi bir araştırma değil. E, doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanlığından yıllık raporunda verilmiş. Ve sebebinin de ...iklim değişikliği olduğunu söylüyorlar bu ısınmanın. Bakanlık kabul etmiş fakat bunu bir de Putin'e kabul ettirmeleri lazım. Çünkü Putin'de dünyada bu şeyi kabul etmeyen liderlerden biri, önleri, önde gelenlerinden biri... ...ne küresel ısınması, ne iklim değişikliği falan diyen bir adam. Bir kez daha belki gözden geçirmek zorunda kalabilir çünkü... Bu Rusya'nın da hem deniz seviyelerinin özellikle kuzey bölgelerinde çok büyük tehlikeler yol açabilir. Barents denizinde Norveç ve Rusya'nın kıyılarında çok büyük bir balık mesela balık sürülerinin de kuzeye kutuplara doğru kaçmasına yol açıyor. Çok büyük problem olabileceğinden de söyleniyor. Ama bütün bunlar, bütün bu vaziyetler... Boxing Day tatil günü satışlarını engellememiş 26 Aralık'ta milyonlarca alışveriş meraklısı sabahın altısına hatta kimisi sabahın ikisinden başlayarak mağazaların önünde birikmişler toplanmışlar ve sonra da girip milyonlarca dolarlık hatta milyar dolara aşan sterlin olarak da verirsek ee, çok ciddi bir 856 milyon sterlinlik alışveriş yapmışlar. Birbirlerini çiğniyerek yapmışlar. Bir de panik olmuş, maçeteli, pala sallayan birisi görünmüş. Kaçışmalar olmuş ama bir şey olmamış. Ee, alışveriş yapanların büyük çoğunu büyük dükkanlardan her Liberty, House of Fraser, Marks and Spencer, Next gibi Büyük indirimlerin peşinde koşuyorlar. Fakat ilginç olan şey şu. Çinli. Özellikle yeni zengin Çinliler gelip uzak doğulular alışveriş yapıyorlarmış. İşler çok iyiymiş yani. Ama Çin'de de çok büyük bir hava kirlenmesi durumları devam ediyordu. Artık o son haberleri almadık tabii. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra da Türkiye'deki korkunç durumlardan bahsedeceğiz. Şırnak'ta bombalı saldırı Cizre'de zırhlı aracın geçişi sırasında 3 asker şehit oldu. Bir polis ve bir uzman çavuş yaralandı. Cizre'de Sur mahallesinde 3 aylık Miray bebek ve dedesi Ramazan İnce öldürüldü. 42 yaşındaki hala Rukiye İnce de yaralandı. Çelişkili haberler var. Kendi azlarından seslerinden de vermeye çalışacağız. Cizre'de 3 aylık bebek ve dedesi öldürüldü. Bebeğin amcası başka bebekler ölmeden savaşı durdurun diye haykırıyor. Güneydoğu'daki operasyonlarda 4 ayda 124 sivilin öldürüldüğü haberleri var. Oradan bu Güneydoğu'daki meselelere geçeceğiz birazdan. Açık Gazete Evet Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor Saat sekiz buçuğu beş geçiyor tam Ve bugün Hatırlatalım Can yok Selahattin Çolak'la Birlikte yapıyoruz Ben Deniz Ömer Madra Ve e, öncelikle Şırnak'ta bombalı saldırıdan bahsettik Cizre'de zırhlı aracın Geçişi esnasında yola Önceden yerleştirilen patlayıcının Patlatılması sonucu Üç uzman çavuş Şehit oldu bir polis ve bir uzman çavuş da yaralandı İhlas Haber Ajansı'nın bilgisine göre Sokağa çıkma yasağı devam ediyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde Operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor Ve da bir açıklama yapmış El yapımı patlayıcı düzeninin patlatılma sonucu Üç kahraman silahlı arkadaşımız şehit olmuş Biri polis İki kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır diye bir açıklama var. Onun arkasından da Cizre'den acı bir haber geliyor. Sur mahallesinde 3 aylık... Miray Bebek ve dedesi Ramazan İnce öldü. 42 yaşındaki alası Rukiye İnce de yaralandı. Doğan Haber Ajansı'na göre sokağa çıkma yasağı bulunan Cizre'deki olay... ...annesinin kucağında bulunan mira İnce'nin başının sağ arka tarafına kurşun isabet etti. Ağır yar yaralanan bebeği hastaneye götürmek için ailesi de 112 acil serviste... ...155 polis imdat telefonunu arayıp durumu bildiriyor ama... ...sokakta hendek ve barikat olduğu için... Ambulans yakındaki caddeye geliyor. Çeyişkili haberler var. Dedesi 73 yaşındaki Ramazan İnce ile halası Rukiye İnce de ambulansın beklediği bölgeye götürürken görgü tanıklarının ifadesine göre arkadan ateş açıldı. eee Dicle Haber Ajansı polisin sur mahallesine açtığı yaylı ateşinde kurşunların bir eve isabet etmesi sonucu bebeğin öldüğünü bebeği beyaz bayraklarla ambulansa taşıyan ailenin de polis tarafından vurulduğunu söylüyor. Sabahin Doçevel'e de açık e, radyoda yayınlanan yayın, yapılan yayınında da bu çelişkiyle haberleri or, e, seslerle de oradan seslerle de besleyerek şöyle vermişti. Miray İnce'nin ölümüyle ilgili birbiriyle çelişen haberler basına yansıdı. Anadolu Ajansı haberi Sur mahallesindeki evlerinin balkonunda halasının kucağında bulunan 3 aylık Miray İnce isimli bebek, teröristlerce açılan ateş sonucu başından yaralandı şeklinde verdi. Amca Abdurrahman İnce ise bebeğin güvenlik güçleri tarafından vurulduğunu söyledi. Terör örgütü Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta vatandaşlarımızın hayatını içe sayarak saldırılar gerçekleştiriyor. Terör örgütü şehir merkezlerinde hendekler kazıyor, barikatlar kuruyor, camileri, okulları yakıyor. Sivilleri kendine kalkan yapıyor. Güvenlik güçlerimizle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeyi hedefleyen kirli bir tezgah peşinde. Şu anda millet perişan. Normal hasta olan insanlar da hastaneye gitmiyor. Yaralılar kendi evinde tedavi olup kan kaybından doktorsuzluktan ölüyor. Halk ekmeksiz kalıyor. Bütün eczaneler kapalı. Hiçbir sağlık gerekçesi kalmamış burada. Sadece şu anda devlet bütün herkesi eşit tutarak her bütün her yeri bombalıyor. Sadece Rastgele top atış, toplar bomba, bütün bombalar savaşta, düş güçlerde kullanılır. Kendi şehrinde, kendi ilkesinde, kendi vatandaşına kullanmaması olan şeyleri bize kullanılıyor. Cizre ve Silopi'de devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonları protesto için Şırnak'ta dün düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. ...gaz bombalarıyla müdahale edilen yürüyüşte... ...iki kadın yaralandı. Evet, Deutsche haberi de... ...bu şekildeydi ve... ...arkadan gelen patlama, çatlama... ...sesleri arasından... ...yanılmaz yani... ...top, mermisi sesleri... ...arasından tam bir savaş... ...görüntüsü... ...duyulmaktaydı. Ee, Hatice Kamer'in BBC... ...Türkçeden bildirdiğine göre... Diyarbakır'dan Cizre'de öldürülen Miray bebeğin amcası da başka bebekler ölmeden savaşı durdurun diyor. Anne karnındaki 8 aylık bebek, 3 aylık Miray İnce, 80 yaşındaki Ramazan ince de hayatını kaybedenler arasında. Anadolu Ajansı bu çelişkili haberler her tarafta dikkati çekiyor. Tam bir savaşın sisi diye Klausewitz'in de terimi kullanılacak olursa algılamamızı bulandıran nitelikte. Anadolu Ajansı mesela Sur mahallesindeki evlerin balkonunda halasının kucağında bulunan 3 aylık Mira İnce isimli bebek teröristlerce açılan ateş sunucu başından yaralandı diyor. Doğan Haber Ajansı bebek ve dedesinin iki ateş arasında kaldığını söylüyor. Dijla Haber Ajansı ise bebeğin ve onu ambulansa beyaz bayraklar eşliğinde götüren ailenin polis tarafından vurulduğunu, özel harekat polis tarafından vurulduğunu bildiriyor. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Miray bebeğin amcası Abdurrahman İnce de yeğeni ve babasının hastane civarında konumlanan zırhlı araçlardan açılan ateş sunucu hayatlarını kaybettiklerini söylemiş. Medyada çıkan haber gerçeği yansıtmıyor demiş Abdurrahman İnce. Olay cuma akşamı 21.30 civarında meydana geldi. Babam ve annem Miray'ın büyük babası olan kardeşim Abdülkerim'le yaşıyor. Evleri iki katlı ve üst katta kalıyorlar. Çatışmalar şiddetlenince hem bombaların hem de keskin nişancıların korkusundan alta geçmek istediler. Olay bu sırada gerçekleşti diye çok ince ayrıntılar da vermiş. Alt kata geçtikleri sırada üzerlerine ateş açıldı. Miray halasının kucağında ve merdivenlerdeyken kurşunun biri yanağına isabet etti. Öldü sandık ama kan gelmedi. Beş dakika sonra ağlamaya başladı. Kardeşim Abdülkerim ambulansı arayıp yardım istedi. Telefondakiler bir kadın ve iki erkeğin... ...beyaz bayrak taşıyarak bebeği belirli yere getirmelerini istedi. Çok ayrıntı veriyor. Bunun üzerine babam Ramazan, annem Rukiye ve kardeşim Abdülkerim... ...bebeği alıp evden çıktılar. Bebeğin annesi Sulin ve babası Burhan evde kaldı. Çok geçmeden silah sesleri geldi... Daha ambulans gelmeden babamlara ateş açılmış. Abdurrahman İnce, Miray bebeğin aldığı ikinci kurşun darbesiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini, Ramazan ve Rukiye İnce'nin ağır yaralandığını, bebeğin büyük babası Abdülkerim'in yara almadan kurtulduğunu söyleyerek şöyle devam etmiş. Orada bir saat boyunca yerde kalıyorlar. Kardeşim bulundukları yere yakın bir tanıdığı arayıp yardım istiyor tanıdıklar HDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız'dan yardım istiyor. Bunun üzerine bulundukları yere ambulans geliyor. Miray bebeğin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine götürülürken ağır yaralanan Ramazan ve eşi Rukiye İnce Adana'da bir hastaneye sevk ediliyor. Ancak Ramazan İnce sabah karşı hayatını kaybetmiş, cenazesi İdil Devlet Hastanesine getirilmiş. Bebeğin büyük annesi Rukiye ise halen Adana'da tedavi ediliyor. Abdurrahman İnce, devlet yetkililerinden bu sorunun çözülmesi için bir an önce adım atmasını talep ediyormuş. Yeter artık diyor. Bir evde 3 aylık yeğenim, 80 yaşındaki babamı kaybettim. Bu olaylar büyümeden, başka bebekler ve insanlar ölmeden bu savaşı durdurun. Barış olsun artık. Bu olaylar daha nereye kadar devam edecek diye soruyor. Aynı Haberin bir başka parçasında da daha eskiden 20 Aralık'tan bir haber bir hafta öncesinden. Silopi'de vurulan ve cesedi bir hafta boyunca sokakta kalan 11 çocuk annesi 55 yaşındaki Taybet İnan'ın oğlu Mehmet'e de e, dönersek aynı haberde var. Bölgede bir vahşet yaşanıyor. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın buna gözünü kapattığını söylemiş. Aynı olayda amcası Yusuf'u da kaybetmiş Mehmet. Annesi kom evden komşudan eve dönerken vurulduğunu anlatıyor. 20 saat ambulansın gelmesini bekledi ve kan kaybından yaşamını yitirdi diyor. Babam Halit inandı annemi almaya çalışırken yaralandı. Allah'tan onun yar yarası ağır değil demiş. Hiçbir şekilde cenazeyi almalarına izin verilmediğini söylüyor güvenlik güçlerinin. Savcı ve 155 ile görüştük bize beyaz bayrakla çıkıp cenazenizi alabilirsiniz dediler ama o halde bile üzerimize ateş açıldı. Yedinci günde dayım ölsem de gidip cenazeyi alacağım dedi. Dün onu alabildik cenazesi şimdi Şırnak Devlet Hastanesi'nde diyor. Ve sokağın ortasında kanlar içinde yatan annemizi görmek ve yedi gün boyunca cesedini izlemek zorunda bırakıldık, bir evlada dünyada verilebilecek en büyük ceza bu olmalı. Her saniyesi bizim için ölümdü. Kahrolduk. Aklımızı oynatacaktık. Hepimizin psikolojisi bozuldu. Söyler misiniz, bu vahşet hangi insanlığa, hangi dine, hangi kitaba sığar? Hayatımız boyunca bunu nasıl unuturuz demiş... Yasağın ilk gününden itibaren Cizre'de 20, Silopi'de 15 sivil ve 2 askerin hayatını kaybettiği, Güneydoğu'daki operasyonlarda da 4 ayda 124 sivil öldürüldüğü haberi var. Ee, şeyde, e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yaptığı açıklamada, en az 15 kişinin kendi evlerin sınırları içindeyken yaşamlarını yitirdiğini söylüyor bu da. Olağanüstü bir başka istatistik olsa gerek Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta sokağa çıkma yasaklarında 16 Ağustos'tan bu yana 124 sivilin öldürüldüğü 19'unun kadın 25'inin çocuk olduğunu ve en fazla çocuklar olmak üzere sayısız insanın yaralandığını, travmatize olduğunu, evlerinden yerlerinden olduğunu yeter sokağa çıkma yasağını yasaklarını kaldırın artık diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı da yeni yayınladığı bildiride. Şimdi bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Tuna Altınelle görüşeceğiz. Kendisi Lyon Üniversitesi birinci, birinci Lyon, Lyon 1'de matematik doçenti. Özel çalışma alanında mantık ve grup teorisi üzerinde. Daha öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğitim görmüş. Bir yıla yakında Kanada'da kalmış. Ve kendisi bir sokaktan vatandaş olarak sadece bağımsız bir vatandaş olarak meseleleri izlemek üzere orada biz de kendisini bulduk. Ve şimdi onun gözüyle nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz. Tuna Altınel merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Evet lütfen bize gördüklerinizi anlatırsanız çok mutluuz. Çok savaşın sisi dolayısıyla çok zor oluyor batıda özellikle ne olup bittiğini öğrenmek. Onun için anlatacaklarınız dinleyicilerimiz için de önemli olacaktır. E, tabii olabildiğince ben e, hani gözlemlediklerimi aktarmaya çalışayım. E, Lütfen. Şu anda zaten size e, Sur içinde e, Diyarbakır'da bir e, in ön caddesi var burada. Elinizde delta varsa bilmem ya da dinleyicilerinizde varsa o da e, çift kapı yakında bir parktan e, konuşuyorum. E, genelde şehrin havası, yani daha doğrusu şehir derken genellikle Sur ve e, çevresindeki mahallelerde ulaştırmış e, orayı ee, bir savaş hali var. Ee, Sur mahallesini <gülüyor> ortadan kesen Kuzey-Güney hattında bir e, e, turistik olarak da ana arke de sebebilecek gazi var. Bunun e, doğu yakası tamamen zaten yasaklı bölge. Yani kimse giremiyor ya, e, güvenlik güçleri dışında. Çatışmalar da orada sürüyor. E, batısı bunun e, hani yine Suriye ama e, yasaklı bölge değil orada şey potansiyel madde kaldı motelde orada e, tabi yaşam tamamen ölmüş şaşa şu ve şukarı şu durumda e, bütün işyerleri bir köşede kapalı açabilen açıyor tamamen e, insanlarda bunun e, savaşın yılgınlığını ve e, duygu kopuştuğunun şeyi yaşıyorlar bunu hani, kimle konuşsanız görüyorsunuz zaten. Genel hali böyle. Du, duygu kopuşundan e, tam kastettiğinizi bir parçecik açar mısınız lütfen? Evet, tabii aslında yani ben size bir dün e, bunu bir, bir ufak bir çalışma oldu burada Melik Ahmet caddesi var yine ana şeylerden biri orada e, ben de işte yan sokaklardan birinde konuşuyordum orada esnaf. Vesaire, halkı da. Orada bir cümleyle oradan aktarmaya çalışayım. Şöyle bir e, konuşma geçti insanlar arasında. Ya biz hani işte böyle bir savaş hali var ama ben şimdi şurada bir yaralı polis olsa gider onu kurtarırım türünden bir şey söyledi birisi. E, orada esnaf e, vallahi dört önce böyle konuşsaydık, dört işte önce bunu olsaydı yapardım ama şimdi dedi orada cümlesini kesti. Anladım. Anladım. Yani, sunanın az çok anlatıyordur. Evet, çok şey. Gayet iyi. Peki Tuna Bey siz hangi vesileyle ordasınız? O, o, o konuda da bahseder misiniz biraz? Vallahi ben eee de söylediğiniz gibi tamamen sade vatandaş olarak buradayım. Hani e, şöyle diyeyim isterseniz ben ilk Ocak 2013 Eylül başında geldim. O zamanlar işte çözüm süreci falan. Yani en azından batıdan görünen biçimden en güzel günleri hakikaten Diyarbakır'da cıvıl cıvıl bir kentti. İstanbul'a taş çıkartacak kadar hareketli. Zengin. Hoş bir yer. Sonra işte olanlar oldu biliyorsunuz. Ben de yaşım 50. 90'lı yıllarda da aklım eriyordu. 80'ler veriyordu halinden. Sağda solda sosyal medyada ya 90'larda ön işte yorumlar yapıyordum, okuyordum. Ama laflı olmuyor bu. Direkten bir kere Eylül başında geldim. Hani insanlara bakın gelenler de var, debilmek için, görebilmek için. Bu Diyarbakır'a ilk gelişiniz miydi? Eylül başı bu ikinci bu iki, 2010 çevrinde ilk gelişim. 2015 Eylül ikinci gelişim. Bu şu andaki gelişimse düşünürsün. Evet. Bu ikinciden sonra olaylar giderek şey yapınca, büyüyünce yılbaşı tatilinden sadece zaten Türkiye'ye gelmiştim. Kalkıp yerden geldim. Hatta ailem biraz gerildi. Benden daha çok gerildiklerini tahmin ediyorum açıkçası. Yine evet. burada insanlarla konuşmak için yani bir şeyler yapalım. Ne yapmalı? sorusun yanıtını kimse pek fazla bilmiyor. Çünkü yani Kirli bir savaş var genelde. Görebildiğim kadarıyla. Yani, e, ama işte bir şeyler yapmak. Buraya gelmek sanırım önemli bir şey bence. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. E, buraya gelmek o kadar zor bir iş değil. E, o kadar tehlikeli dediği bir anlamda. E, işte atıyorsunuz uçağı. Zaten gelmek kısmı çok kolay. İlla içinde kalmak zorunda da değilsiniz. E, sur dışında zaten yaşam normal halinde sürüyor ee, orada da ve insanların gelmesi burada e, çok iyi etki doğuruyor yöre halkı üzerinde benim izlenim mi yani çünkü ben burada işte çayhanla konuşuyorum ee, Neyse sus yani bir anlamda ben bu, bu nedenlerden ötürü geldim burada evet yani aslında bizim daha önceki bağlantılarımızda da yani bir haftadır, geçen haftadan başlayarak bu evet. çatışma ya, seslerimi ya. duyuyoruz ha. şimdi. Evet, şey, biraz da evet, sabah daha güçlüce çatışmalar var. Neyse, onları duymanız daha iyi tabii. Savaşın sesi kulaklara gelsin diyor. Evet, bu yani hakikaten insanı tüylerini ürpertecek. Ben de tam şimdi şeyi söyleyecektim. Yaptığımız bağlantılarda da hep e, oradaki insanların seslerini duyurmakta e, en çok evet. e, zorluk çektiklerini e, söylüyorlardı. Siz de bunu e, teyit etmiş, doğrulamış oldunuz. Biraz önce de e, Deutsche Welle'nin sabah açık radyodaki yayınında zaten bu konuyla ilgili bu e, Şeyde yeni bebeğin öldürülmesi üzerine yapılan bir yayın sırasında Cizre'de bir Miray bebek ve dedesi Ramazan evet. İncin'in öldürülmesiyle ilgili konuşurken de olağanüstü savaş sesleri geliyordu. Bu da bizim yayınlarken de tüylerimizi ürpertiyordu. Şimdi aynı şey de sizinle konuşurken de devam etti. Buna rağmen de ben de şeyi de söylemek istiyordum, bir yarından bugün 100 kişilik bir grubun da oraya gideceğini öğreniyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir'den yüze yakın arkadaşın Diyarbakır'a gitmekte olduğu Diyarbakırlılarla ve bölge insanlarıyla bir arada olmak için... 30 Aralık çarşamba günü orada olacaklar ama kimi daha önce gidiyor çoğunluk çarşamba erken uçaklarıyla gidiyormuş. Grubun büyük bir kısmı da aynı akşam dönecek bir kısmı da 1 Ocak günü yeni yılın ilk günü dönecek. Nerede buluşulacağı falan henüz belli değil ama gelmek isteyenlere de duyuralım. bölgeden de gelecekler olacak diye bir haber aldık arkadaşımızdan. Evet bize biraz daha, e, ne, peki bu size görenler nereye doğru evrilebilir? Bir de onu soralım Tuna Bey. Biraz ağır bir soru tabii bu ama. Evet bu. <gülüyor> yani, e, yani benim yine kişisel görüşüm e, kalan far. Çünkü kişisel pek... E, Durdurmak istemiyor bunu. Yani insanların buradaki tepkisini doldurak, yani biten bu savaş. Çünkü birebir yaşıyorlar. Şeyi yıkımı, yıkım her anlamda. Hani fiziksel yıkım var. İşte insanlar işlerini kaybediyorlar ve bu bütün şehre etkiliyor ve burası yani bu diğer Bakır, hani diğer yerlerde tabi yıkım çok büyük bu işte böyle yerin. <gülüyor> Ekonomik olarak da kalbi, onu da yanlandı öldürüyor. Ama ben çok olumlu bir erim göremiyorum çünkü devlet bunu bize yaptı. Şey zaten Kürdistan'da bu sürekli tekraran şeyleri devlet yapıyor bunu size. Evet. hep bu sıradan hani sokakta konuştuğum birçok insanda hani bu aydın olur daha böyle işte. ...okumuş etmiş olur ya da... ...işte dün konuştuğum öyle ...şanslı sebebi... kasaplık yapan 1500 lirayla... ...insan da aynı şeyi sürdürüyor. Ee, onun için... E, ...savaşı sürdürmek isteyen bir anlam kadar... ...bir yöntüm var. Şu ya da bu nedende. Ee, ve bunun yarattığı... ...işte bu demin dedim kopuş... E, ...duygusu var. Yani ben parça kanam sarımı açıkçası. Çünkü... E, herhalde savaşınsın sürdürmeye devam edecek bir sürede. Evet. tabii çok ayırmadan şu an evet. konuşulacak kadar şey. Evet buradaki en problemli durumlardan biri de tabii medyanın yaklaşımı yani bir yandan evet. o yani herhangi bir olayın nasıl yaşandığına dair o olan üstü birbirine zıt çelişkili bilgiler de geliyor oradan yani burada medyanın gerçek bir ...hakikatleri duyurma e, görevini yerine getirdiğini söylememiz de çok güç ve giderek de güçleşiyor tabii. Böyle de bir problem içindeyiz yani. Öyle. E, bunu aslında hatırlattınız iyi oldu. Çünkü yani burada yine işte kimle konuşuyorsanız konuşun. Hani yine en, en işte en elit kesimden sözcük de kötü bir seçim oldu ama e, en sıradan vatandaşa kadar... E, İlk ağızlardan çıkan şey biz zaten televizyonda gördüğümüzü inanmıyoruz. Biz yani medyaka hakkında çok ciddi bir şikayet var ve hoşnutsuzluk var. İnsanlar her türlü medyayı izliyorlar burada. Hani işte yandaş kısma olarak nitelemen medyaya da bakıyorlar televizyon kanallarına. Ama çoklukla oydu kanallarını bakılıyor. Tabi tahmin edersiniz işte Kürt kanalları, İmece televizyonu işte ve çok, çok çok çok sert eleştiri var her zaman yani. Evet yani çünkü Ne konuşursanız konuşun. Evet öyle mi? Evet yani oradaki en büyük şikayet konularından birinin bu olması da normal Ses, çünkü sesimiz, en yani sesimiz duyulmuyor ve bunun bir nedeni de şey medya. Yani bu yani böyle, bu şekilde özetlenebilir işte tabii. Ki. Evet çok önemli. Tuna Altınal çok teşekkür ederiz bize bu yerinden ve tamamen e, sokaktaki vatandaş olarak e, verdiğiniz bilgiler dolayısıyla. Bu arada da e, yani konuşmamız yer yer e, silah sesleriyle bölündü. Bu da ayrı bir tuhaf, sürreel duygu da vermiyor değil doğrusu. Biraz öyle zaten açıkçası. Son sözden de şurada şey e, sur dışından sur içine yaklaştığınızda... E, ilk böyle bir sessizlik, sessizlik oluyor ilk. Yani daha barış günlerinde geldiyseniz çok garip isteyeceğiniz bir sessizlik var. Ve e, bitmek tükenmek bilmem bir helikopter horultusu eşliğinde patlamalar oluyor. Evet. Yani süreli <gülüyor> evet işte. evet. ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet. Tuna Altınel ...kendisi Lyon Üniversitesi'nde... ...öğretim üyesi olan... 20, ...19 yıldan beri... ...matematikçi... Ee, ...ve... ...sadece... ...bir vatandaş olarak... ...oradaki savaş durumunu... ...bir şeyler yapmak lazım... ...duygusuyla oraya gelen... ...Diyarbakır'da bulunan... ...ve ondan sonra da... ...bize... ...bilgilerini gördüklerini... ...duyduklarını aktaran ona altın eldi ona da teşekkür ederiz. Açık gaste. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Bugün can yok. Biz beraberiz. Evet. Canı izne gönderdik yılbaşı iznine. Araş... Çok etti. Hak etti ama <gülüyor> koşturttu değil mi son zamanlarda? Evet yıl Size sonu yoktunuz. yıl sonu bir o var. Bir de yıl sonu değerlendirmesini yaptık iki saat halinde Cuma Perşembe ve Cuma günleri açık gazete saatlerinde yayınlayacağız. Ama onun dışında e, beraber işte bir değerlendirme yapalım. Zaten geçen haftada konuştuğumuz gibi bir fevkalade zorlu bir yılın ardından siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız bu son programda onu konuşalım. Valla yani 2015 yılını e, öyle e, zor yaşadık. Ve Türkiye tarihi açısından e, bu yılı e, tek cümleyle e, özetlemek gerekirse e, otoriter e, yeni rejimin kurumsallaşması e, diye bir manşet atmak mümkün. Bu yıl e, Türkiye'nin yani tek parti e, çoğunluğunun e, oluşturduğu bu yeni rejimin önemli kurumsal adımların atıldığı bir yıl olarak oldu. Yani e, sınırlı demokrasiden e, otokratik e, yönetim tarzına geçişin e, önemli e, mesafeler aldığı bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Ki 2016'da bu e, faşist e, otoriter rejimin e, kurumsallaşmasının tamamlamaya dönük e, adımların e, atılacağı bir yıl olarak gözüküyor. Bu yılın e, yani gerçekten e, Türkiye tarihinin Cumhuriyet'in bir tek parti yönetimi var ki o zaman gerçekten meclis var ve tek parti var. Daha da sonra çoğunluğun önemli ölçüde Demokrat Parti iktidarlarının olduğu demokrasi adı altında çoğunluğun iktidar olduğu bir 10 yıllık rejime tanık oluyoruz. AK Parti'nin 14 yıllık rejiminin özellikle son yılları ve içinde bulunduğumuz, bitirdiğimiz yıl e, otoriter yeni rejimin e, kurumsallaşma ilmesinin çok yüksek olduğu hmm. bir yıl oldu. E, yani ikinci önemli husus, e, Kürt e, Türkiye halklarındanın e, önemli bir bölümünü oluşturan Kürt e, halklarına verilen sözlerinden vazgeçildiği bir yıl oldu. Ee, ve bunun yarattığı bir savaşa tekrar tanık oluyoruz. Savaşın e, başlangıcının 7 Haziran sonrasında denk gelmesi, e, oluşturulmak istenen otoriter rejimin e, aksamasını ve uğraması tehlikesi karşısında e, özellikle başkanlık rejimi üzerinden ilişkilendirerek bir yeni savaşın içine girdik. E, Kürtlere Dolmabahçe'de 28 Şubat'ta 1 Mart'ta verilen e, Kürt siyasi hareketiyle e, iktidar arasındaki kontrat e, kısa bir süre sonra e, iktidarın sahibi e, olan Erdoğan tarafından yırtıldı. Bu da yeni bir savaşın içine girimize sebebiyet verdi ve Bahşet'in Doruklarda olduğu ve e, son 35 yılın savaş niteliği açısından farklı izlemine e, yol aldığı bir savaşın içinde e, bitiriyoruz. E, 2015 yılını e, bu rejimin e, diğer daha önceki tek parti yönetimlerinden farklarını daha sonra konuşabiliriz. Buna e, otoriter sınırlı parlamenterizm ve Türkiye geçmiş bulunuyor. Bunun kurumsallaşmasının erişim adımları 2016'da göreceğiz. Evet. E, her zamankinden daha fazla bir demokrasi mücadelesi içerisinde oluyor, olması gerekiyor Türkiye'nin. Yani özellikle e, anayasal kurumların, e, yargı kurumlarının iktidarın denetimi altında olması ki en son noktayı anayasa mahkemesi makul şüpheyle ilişkin itirazın zeddedilmesiyle görüyoruz. Merkez Bankası e, para politikası üzerinde bir denetimi, baskının e, doruklarda olduğu ve Merkez Bankası'nın e, bu denetim olmasa faizler üzerindeki daha e, gerçekçi kullanması beklenirken böyle bir kullanımı gerçekleştirmediğine tanık oluyoruz. Örnek vermek gerekirse e, sayışlar kiyle işlemiyor ve e, tümüyle kurumlar e, sayışlar dışında çıkarılıyor. Bu hafta içerisinde e, bunun örneklerini görüyoruz. Zaten işlemeyen bir sayışlar var. İşte, sayışlar denetim altında bulunan kurumların sayışlar denetimi altında çıkarılması... Zaten böyle bir rejimin e, altını çizmesi gereken örneklerinden biri. Ot diye Cizre'ye girer gibi gireriz de tamamlandı 2015 yılı. Bu da e, bu tek parti rejiminin çoğunluğun diktatoryasına dayadığı rejimin sözcülerinin nasıl ifade ettiğini bu e, 2015 yılında otoriter süreci. E, medya basan kalının bakan yardımcının adamları da e, nasıl bir rejim içerisinde olduğumuzu e, ortaya koyuyor. Ayrıca yani e, illerin, ilçelerin e, içerisinde yaşanan son e, dönemde 7 Haziran'dan bu yana devam eden çatışma ve kuşatma ve ablukanın, inanın e, yani e, bir e, yasal dayanağı diyor, parlamento e, hiçe sayılıyor ve parlamenterlik ve parlamenter birisinde 2015 yılını bitiriyoruz. Yani 1923 ile 30-45 arasındaki tek parti yönetiminde bile e, Kürt meselesi üzerine savaş ilan eden tek parti rejiminin e, dayandığı e, meclis görüşmeleri e, e, dayandığı kanunlar vardır. Yani 38 Çin bile, 37, 37 de kanun çıkartmıştır. Bir keyfiyet ve bir savaş sürmektedir. Genelgelerle, genelgilere dayanarak e, bombardımanlar yapılmakta kendi toprakları, şehirlerini bombalayan bir rejim oluşmuştur. Bugün Türkiye'nin 2015 yılının son günlerinde altını çizmemiz gereken hususlar olarak. E, bunları, ben, ben de bir iki... E, bir şey ekleyebilir miyim Ali Bey şöyle evet, şey yapalım yani e, özellikle bu tek parti e, otokrasisi diyebileceğimiz şey de e, bundan 60 yıl kadar önce işte Demokrat Parti'nin e, şey vardı bu çok e, ciddi bir şey e, 55 yıl önce hatta diyebiliriz. Yani işte Demokrat Parti'nin tahkikat komisyonu vardı. Her türlü e, siyasi faaliyeti yasaklamak, miting toplantı, yayınları durdurmak, basım yayın organlarını durdurmak, Demokrat Parti'nin iktidarından bahsediyorum. Ve bütün medyanın e, basın iletişim araçlarından istediği gibi yararlanmak, her türlü belgeye el koymak, adreslere iz, izinsiz baskın yapmak. Ve karşı çıkan tahkikat komisyonunun kararlarına karşı çıkan da 3 yıla kadar hapisle karşı karşıya idi. Tarık Toros bunu Özgür Düşünce gazetesinde de özetlemişti. Ve yani komisyon hakkında her türlü yayının mecliste de her türlü görüşmenin de yasaklanmasıyla 28 Nisan 1960'ta da yayınlanıp yürürlüğe girmişti tahkikat komisyonu ondan sonra da işte 1960 darbesine giden e, olaylar oldu bu bir idi yani 1960'tan tam 55 yıl önceki bir otokratik gidiş bir de tabii demin sözünü ettiğiniz şey de var e, bu 35 yıl kadar önce de bu 1990'ların e, Başında işte bu Kürt meselesine karşı büyük bir e, girişim, savaş durumu vardı. Şimdi o da 35 yıl sonra tekrarlanıyor. İkisinin birden birleştiği bir yıl içindeyiz. Daha da acayip bir ortam evet. yaratıyor. Dürüstüne. Yani bunu farklılıklarını zamanımız daha sonraki programlarımızda yani... E, bu re, e, çoğunluğun şeyine dayandığı, bitrasına dayandığı, baskısına dayandığı değişik dönemler oldu. Bu dönemler işte tek Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren başlayan dönem. Demokrat Partisi, demokrasis e, sınırları içerisinde 90'ların orada bile olan işte hal kanunları, parlamento içerisinde mevzu geliyor. E, ve Yani parlamento ve siyasi alanda yani askeri vesaire meselesi idare ediyor ama yani bugünkü çok farklı hususları var. Tabii her şeyden evvel üzerinde durulması gereken konu e, teslim alınmış bir medya. Ki yılı bırakırken yani altını çizmemiz gereken husus e, yani bunu e, son dönemde işte Cem Küçük diye bir, e, bir ne olduğunu anlayamadığımız ne zamandan beri gazeteci olduğunu anlayamadığımız bir düzenleyici otorika var medyayı düzenliyor tek başına e, sarayı ve iktidarı alarak ve bununla birlikte Doğan grubu ki kalan büyük medya içerisindeki muhalif tırnak içinde denlenecek Doğan grubunun gittikçe iktidar çizgisine geldiğini görüyoruz. Özellikle iki çıkış var. Bunlardan biri Fatih Çekilgi'nin çıkışı. Tırlar konusuna haber yapmazdım diyen çıkış ki hem grupta önemli bir pozisyonu var hem de derin unsurlara dayalı bir gazetecilik tarihine sahip aynı zamanda benzer ve birbirinin tamlayıcısı Fatih'in yaratıcısı Ertuğrul Öztürk'ün bugün çıkışı var yani HDP'yi karşısına alan bu şunu gösteriyor bu korkutucu olan bu Doğan grubu zaten izlediği yayınlarla özellikle Güneydoğu'da ilişkin yayınlarla bir teslimiyeti ifade etmeye başlamıştı bu da şunu şekilde yorumlamak mümkün Doğan medyası asker izasına gelerek AKP ile bir şekilde uzlaşmaya çalışıyor. Askerinle AKP'nin uzlaşma modelini takip ediyor. Yani aktif demokrasi mücadelesini yolsuzluklar zaten söz konusu edilmiyor. Kürtlerin çektiği zulümler grupta çok şey yapılmıyor. O kadar zayıf ama belli çıkışları olan gazetecilere bile tahammül edilemiyor. Bu da 2015 yılını bitirirken 2016'ya bir miras olarak yani Doğan grubunun ben e, nasıl asker AKP ile Kürt meselesi mücadelesi üzerinden uzlaştıysa e, Doğan grubunun da benzer bir şekilde AKP ile uzlaştırılmaya başladığını e, söylemek mümkündür. Bu çıkışlarda da bunu Anlıyoruz. Evet. Saydı... Yani yayın politikası da bunu gösteriyor. Evet. Yani saydığınız e, kurumları da şöyle bir gözden geçirecek olursak başta bu medya tabi ama e, daha doğrusu ilk sırada herhalde hukuku göstermemiz lazım ve Anayasa Mahkemesinin bu makul şüpheyi de uygun bulmasıyla doğru çıktı ama daha önce sulh ceza e, mahkemeleri sistemiyle tarafsız ve Bağımsız yargı ortadan kaldırılmıştı. Onun sonuçlarını da işte çok ciddi bir şekilde 32 gazetecinin tutuklu olması özellikle de son zamanlarda Can Dündar ve Erdem Gül'ün de tutuklu 30 küsur günden beri tutuklu bulundurulmaları haber yaptıkları gerekçesiyle biliyoruz. Onun dışında işte. Sizin sözünü ettiğiniz gibi e, medyada e, durum e, fevkalade şey. akademiyada da tabii çok büyük baskılar var. Yani gerek, gene sizin sözünü ettiğiniz OTTÜ meselesinin üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin üzerine gidilmiyor meselesi var ki rektörlük seçimi de yaklaşırken diye tereddütler var. Yani bu konuda e, şey. Bir de aynı zamanda da Akademiya'da işte bu Çanakkale Üniversitesi'nin rektörünün aynı zamanda gazeteci olan kişinin de tutuklanıp 28 kişilik bir operasyonda Sedat Laçiner'inde bulundu. Ve onların da bir şeyde tutuklanarak demişim gözaltına alındılar ama bir de şeyde spor salonlarında tutulmaları gibi bir olay var ya yani akademiya medya. Ve hukuk yargı sistemi olunca bir de dış politikaya hiç girmiyorum. Yani bütün kurumlar aslında ciddi bir tek tip. Bütün kurumlar masifleşiyor. Yani bu 2015 yılı e, otoriter rejimin önemli ölçüde kurumsallaşmasında mesafe aldığı bir anayasa işte 2016'yı bekliyor. Dolayısıyla çok tehlikeli bir yıldı. Biraz bu anomali değinelim. Madem 2015 değerlendirmesine başladık. En evet. azından ve bir kasımdan bu yana CHP'yi e, analiz etmek başlı başına e, bir e, insanı kahreden bir e, sürece girmek demek. Cumhuriyet Halk Partisi e, yani inanılır gibi değil. E, Sezgin Tanrıkulu ve birkaç milletvekili dışında Doğu, Güneydoğu'da ve Doğu'da bu kopuşu, bu ablu kayığı bölünmüşlükle e, dostlar alışverişte olsun tavrıyla birkaç ilgilenme dışında ilgilenmiyor. Kürtlerden e, kopan bir CHP süreci ve AKP çizgisinde e, egemen bir CHP ve duyarsızlığını görüyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarında başkanlıkla ilgili ve başka hususlar gerçekten e, işler acısı, ben şunu söyleyebilirim, 2015 yılı biterken e, CHP tarihinin e, en e, kötü ve yönetilen ve hatta zavallı bir CHP yönetimine karşı karşıyım. Ana muhalefet olarak e, 7 Haziran ve 1 Kasım'dan bu yana e, Türkiye gündemiyle belirleyemeyen, demokrasi mücadelesinin önderliğini yapamayan, e, parlamentoyu ve parlamento dışı alanları e, kullanamayan ve e, Kürt meselesi bu Kürt savaşına e, bir ana muhalefet olarak Tahir Elçi e, cinayeti de tek çok hususu üst üste koyduğumuzda yapması gereken muhalefeti yapmayan, Kürt kompleksinden e, kurtulamayan e, devletle bütünleşik o kurtulamayan ve bu nedenle AKP'nin ekmeğine yağ süren bir ana maraketle karşı karşıyayız. Tam bu noktada bir şey daha sorabilir miyim ben Dalil Bey? Yani şey özellikle Cumhuriyet Halk Partisi mesela bu akıl almaz boyutlara varmış olan sokağa çıkma yasaklarıyla ve artık yani şey çok çocuklarla bebeklerin ölümüyle ve 5 gün bir sokakta cesedi kaldırlamayan insanlarla dolu bir şey yani Sur ilçesi başta ama pek çok başka yerde de peki buraya mesela Selin Sayek Böke ve birkaç kadın milletvekilini gönderdi ama insanın aklına hemen gelen en önemli şey bizzat kendisinin oraya ciddi bir şey yapıp Bakın Tabir caizse çıkarma yapıp görünmesi... ...vekillerin gönderilmesi dostları süreçte görsün. Yani çoğu da ilk defa Diyarbakır'a gitmiştir o arkadaşların. Ha, onu söylemeye ee, çalışıyor. Ve, ve sadece sevdiğim Tanrı Kulu'nun çırpınmasıyla olduğunu zannediyorum. Büyük bir yalnızlık yaşıyor. Ee, Tanrı Kulu tek başına o süreci götürmeye çalışıyor. Görünen o. Çünkü e, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda... E, bir ...asker... E, Çizgisini, ne, paralelinde devam eden bir çizgi yaşıyor, yaşıyor ve bu nedenle de kopuyor zaten köklerden oy almıyor. Yani HDP'ye biz aktarım ilişki sinerji olsa HDP bazı hataları yapmaz. Mesela HDP'ye verilen randevun ittirilmesi, ana muhalefet olarak buna bir tavır gördük mü yani bir açıklama? Hayır, demokrasinin gereği senin HDP ile görüşmen üçüncü parti diye bir CHP yetkilisinin ağzından bir şey duyduk mu ya? Yani e, ve e, bu e, e, nasıl tarif etmek e, lazım yani sinik e, tavrı e, önümüzdeki günlerde anayasa şeyinde de göreceğiz. Ve e, bu sinik tavır baş, nasıl bir başkanlık istiyorlar bir dinleyelim bakalım tavrıyla. Bir Haziran'dan bu yana kaptırılan bütün mevzileri siyasi mevzileri yenilerin ekleneceği konusunda endişe veriyor. Ve zaten 1 Kasım'dan itibaren de bir başkanlık kendi içindeki genel başkanlık ve yönetim değişikliği mücadelesine tanık olduğu için de sessizliğini sürdürüyor. Bu bölgeden, savaşın olduğu bölgeden kopuk, bir e diyargılları gelişmemiş. Sadece şehirli olarak işte 5 tane kadın minnet bekili gidiyor. Orada bir iki temas ediyor ki onların o bölgeye binmesi mümkün değil ve burada da özellikle birkaç minnetbeki ve genel başkan yardımcısı Kurtarlı mücadelesiyle bunların harekete geçmeye çalıştığı ve dediğim gibi dostlar düşmüş işte görsün biz de orada gözükelim. Bunlarla ana muhalefet bu Kürt savaşında inanılmaz kötü bir e, imkan veriyor. Oysa çocuklar kendi yani şey olamıyor. Evet, oysa kend, kendisi. Ne var orada? Ölüm var, çocuklar ölüyor ve e, yani hem Kürtlerden, hem HDP'den uzaklaşan kopan bir Türkiye, bir şey CHP Türkiye'den de kopuyor. Evet, yani Ali Bey kendisi eğer. Böyle başta Sezgin Tanrıkulu olmak üzere önemli bazı kurmaylarıyla beraber oraya bir tabiri caizse çıkarma yapsaydı çok farklı olabilirdi tabi ona e, kıymette evet. bir o, şey de, diyelim. Aylardır söylüyoruz Ömer evet. Bey, yani yani e, gerçekten böyle bir şey olamaz yani e, bakın Doğan Medya ve CHP asker hizatından meseleyi yorumluyorlar. Ve burada da AKP ile uzlaşma zeminin e, paydasına katılıyorlar. yani e, Ve dolayısıyla Türkiye'de e, HDP ve Kürtler ve o Kürt siyasi şey kopuş, muazzam bir kopuş ya sanıyorum. 2016'da biz bununla gidiyoruz. Yani e, tabii bu arada e, Kürt siyasi hareketlerinin öz yönetim isteğiyle ilişkin bir bildiri de bugün yayınlandı. Yani o bildiri yeni yayınlandı. Tümünü okuyamadım ama. Yani yıllardır söyledikleri hususlar tekrar zikredilmiş. Yani özeniklerle daha iyi anlatmaları gerekiyor elbette. Zaten onun için bu toplantı yapıldı. Ama Kürtlerin özellikle ilgili hususları neredeyse 1800'lerin sonlarından itibaren dile gelmiş bir husustur. Ve hatta Kürtlere özellik hususu Lozan öncesi yani 1. Meclis'te müzakere edilmiş. E, bizzat kurucu e, Önder Mustafa Kemal tarafından zikredilmiş hizmet konuşması, e, Bursa konuşmasında sanıyorum ortaya konmuştur. E, ve yani bu hususu e, Dolmabahçe Mutabakatı'nda da altı çizildi bu hususun e, ve gizli görüşmelerde de bunlar konuşuldu. ve Ama bu e, e, kontrat e, yapılamadan yırtıldı. Şimdi yeni bir şey uzatı diyor ee, ama bu kopuşla birlikte ve e, şu da altını çizmek lazım yani e, HDP'nin e, her zamankinden daha fazla bir entelektüel sermaye ihtiyacı olduğunu altını çizmek lazım e, siyasi malzemeyi iyi e, kullanması ve adımlar atılırken özellikle e, bu Rusya görüşmesi altı çizmesi görülen sus yani mutlak bu zaman mı yapılmadı biz Zaporozh'la görüşme? ve işte bu Rusya meselesi özellikle Batı ile kazanılmış ilişkileri için bir malzeme bozulması için bir malzeme de teşkil etti. Korkarım 2016 yılında özellikle bu olayın bildirsinden sonra HDP'nin kapatılma yolları üzerine e, yeni çeşitlemeler e, parlamentodaki e, varlıklarını bile ortadan kaldıracak adımlar görmeyelim. İnşallah görmeyelim. Evet yani e, Yevslah'ın de şeyde yazmıştı. Cumartesi günkü Zaman gazetesinde Selahattin Demirtaş için kötü, kötü bir hafta diye bazı eleştiri noktaları getiriyordu. Yani Moskova ziyaretinin zamanlaması çok talihsizdi diyor daha önce planlanmıştı ama kolaylıkla ertelenebilirdi. Ayrıca da e, orada yaptığı açıklamayı da e, Türkiye'de pek iyi karşılanmayacağını ve e, te, tespit etmeliydiler diyor. Yani ben e, Demirtaş gibi zeki bir e, yani alt için, için bunu e, iyi değerlendirmeyeceğini düşünmüştüm. E, bence yani bu görüşme Önceden planlanmış, yani çok rahat şunu söylüyor. Yani e, siz görüşüyorsunuz, biz niye görüşmüyoruz? Ya uçağı düşürmekten sonra da yüz görüştüğünde bizim de planlanmış bir şeyimiz var. Ama dikkat etmek gerekiyor. Bildiğin olsun da randevu sarayın e, değil olduğunu düşünüyorum ben. Yani Davutoğlu çünkü bu konuda attığı adımları herhalde Donbahçe'nin mutabakatını hatırlayın yani çelik çekirdeğinden tamam oradaydı Erdoğan'ın. Onları bile reddetti onları bile yalan kendi dilleriyle bu kişiler yalanladılar o mutabakatı ortadan kaldırdı yırttı. Ben bu şeyin Davutoğlu'nun isteğiyle değil sarayın isteğiyle gerçekleştiğini düşünüyorum ama HDP'de de sallanmaları müsaade etmemesi lazım. Zor bir dönem. Ama Çok zor bir dönem. Yani AK, AK, AKP ile PKK arasında sıkışmışlığı açıkça görülüyor ama mesela gene La yazısında belirti ikinci bir itiraz yani eleştiri noktası vardı. O da yani birkaç Kürt şehrinde sokağa çıkma yasaklarına ve ayrım gözetmeyen şiddete karşı standart PKK savunma hattından pek de farklı olmayan şekilde agresif bir tarzda tepki verdi diyor. Ve Cuma günü Cizre ve Silopi'deki vatandaşların mücadeleyi genişletme uyarısı yaptı ve onurlu direnişi selamladı diyor. Şimdi bu çok öfkeli ve derinden hüsrana uğramış bir insanın kullanacağı türden bir dil. Haklı nedenleri olduğuna da şüphe yok ama aynı zamanda Demirtaş'ı Türkiye'nin batısındaki çoğu destekçisinden uzaklaştıracak ve daha da tehlikelisi. Demirtaş'ın her iki taraftaki Sertlik yanlılarına üstünlük Sağlamasını da Ve Türkiye'de ve yurt dışındaki Çok sayıda insan için umut ışığı Olmaya devam etmesini imkansız kılacak Bir söylem diyordu Buna belki son olarak Şeyi de ekleyebiliriz Demirtaş'ın yani lahindeyken söylemediği Ama bizim bu Görüşme Davutoğlu'nun anayasayı Görüşme önerisi Üzerine çeşitli konuları Partilerle görüşme üzerine işte sırrı Süreyya Önder'in de HDP sözcülerinden biri olarak gelirler bir kaçak şeyimizi içerler giderler diye yani siyasi diyaloga şeyi kapatan bir üslupla cevap vermesi de kolaylık sağlamış olabilir Davutoğlu'na bir yani, gerekçe. Ama ben yani Sırrı Süreyya'nın sonuçta ya bunlara gerek yok. Sonuçta alanın en savaşın olduğu zaman e, siyasi e, alanın koridorlarının e, kullanılıyor olması lazım. Ama ben açıkçası bu kararda işte Sırrı böyle söyledi. Öbürü Rusya'ya gitti planların ziyade e, sarayın etkili olduğunu düşünüyorum. Doğru ama Sır. gerekçe Sır. vermek Sır. açısından benim itirazım ha, evet, bu. Bunlara gerek yok yani. Çoğun derece zeki akıllı, mizahlikli siyasetçinin e, e, bunları e, şey yapmak lazım. Ama bu şunu da gösteriyor. Gerçekten e, en büyük demokratların, liberallerin, e, sonların, Türkiye Türkiye'nin, e, entelektüel üretimin e, ihtiyacı e, olan alana e, gözlerini iyi çevirmesi gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu işleri, yani demokrasi cephesi anlamında ki 2013'ten beri söylediğimiz Türkiye'nin bu otoriter rejime karşı dur demesi, bu vahşete karşı dur demesi için demokrasi standartları altında, Askeri demokrasi standartları altında bir demokrasi örgüsü, cephesi örgütlenmesine ihtiyaç var. Bunun adına cephedeminiz de oluruz. Askeri bir şey geldiç. Bu ittifakın tarihsel, ittifakın örgüsü yapılamıyor. Üçüncü partisi bu tarafta e, bir fonksiyon icra edemiyor ve merkezdeki konumunu e, Kürt meselesi üzerinden e, kalıcılaştırıyor, kadınlaştırıyor ve e, sonuçta Türkiye'de büyük kopuş yaşanıyor. 2015 yılında büyük kopuşla giriyoruz biz ee, evet. 2016 yılında. Çok evet. konu var. Zaten yıl boyunca nelerde her şeyi konuştuk ama yani benim açıkçası bizim son programında söyleyeceklerim, altını çizebileceklerim böyle. Evet esas olarak böyle. Valla iyi yıllar dileyelim. <gülüyor> Başka Tabii bir... bu arada son söz yani içerideki tüm gazetecilere, meslek da. Ee, yani e, içeride yılbaşı siz de geçirmişsinizdir herhalde bilmiyorum geçirmiş mi yani, e, o, Ge Geç bu gazeteci bu değildim o zaman olduğunu e, bilenler olarak hissedenler <gülüyor> olarak e, onlara e, onların yanında olduğumuzu yalnız olmadıklarını bilmelerini e, söyleyerek e, herkesin İnşallah umutla yeni yılda bir şeyler camızı düşünelim onunla bitirelim. Evet çok teşekkürler Ali Bey hoşça kalın yıllar. Ali Bilge ile ekonomi politik açık Gazete Michel Petrucciani ve arkadaşlarından Morning Blues dinlemekteyiz. Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazetesi'nin Michel Petrucciani Jim Hall gitarda ve Wayne Shorter'dı. Bir şeyde tenor saksofon da eşlik ediyorlardı. Ve Petrucciani'nin de 28 Aralık 1962'de o Fransa'da doğduğunu 1999'da da hayata veda ettiğini belirtelim. Fransız caz piyanisti önemli. Ona bir günaydın deme fırsatı bulduk. Evet Açık Radyo'da devam ediyoruz. Şimdi birkaç haber daha vereceğiz. Ondan sonra da bir bağlantı daha yapacağız. Güneydoğu'da neler olup bittiğine dair. Bu sefer bir gazeteciyle <gülüyor> bağlantı kuracağız ama. Öncelikle... Birkaç haber verelim. Anayasa Mahkemesi ciddi bir tehlike bulunmadığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasaklarına ilişkin tedbir talebini de reddetti. Silopi'deki yasağın 13 hatta 14, Sur'daki yasağın da 17 gündür devam ettiğini belirten bir 26 Aralık haberiydi bu. Es, bir, i̇ki günlük eskimiş bir haber diyebiliriz fakat... Yani, e, ciddi bir tehlike bulunmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi de bu katara ilave olmuş vaziyette anlaşılan çünkü yani bizzat oradan e, birileriyle konuşurken bile silah seslerinin e, yayına karıştığı bir durumda sokağa çıkma e, ciddi bir tehlike bulunmadığını neyse e, şeyden bahsedelim eee Suriyeli Halep'te IŞİD belgeseli 12 milyon kez izlenmiş olan ve ölüm tehditleri alan Suriyeli gazeteci Naci Cerv Gaziantep'te çalıştığı gazetenin binasının önünde silahlı saldırıya vuruyarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çok karanlık bir suikast haberi de buradan İnceli Pınar mahallesinde El Ceziri'nin ve Anadolu Ajanslı Kaynaklı Bir Haber. Gaziantep'te Arapça yayın yapan Buğday Gazetesi'nin yayın yönetmenliği de yapıyordu. Gazete binasının önünde başından ve göğsünden vurularak öldürülmüş. 37 yaşında evli ve iki çocuk babasıydı. Halep'te IŞİD adlı son filminde IŞİD'in Halep'teki insan hakları ihlallerini ve özellikle de gazeteciler ve aktivistlere yönelik kaçırma politikasını Ele almış, büyük ilgi gören ve 12 milyon kez izlenmiş olan filmin ardından işte oluyor bu. Vatandaşlık akımı diye bir muhaliflerin çatı örgütü Suriyeli. Onun bir mensubu kendisi. Gaziantep'te birçok Suriyeli gence medya eğitimi vermiş, kuşatma altındaki bölgelere yardım götürürken de yaralanmış bir kişiydi pedi bir suikast ona da bir günaydın değilim buradan uğurlarken. Onu bir başka haber. Sabiha Gökçen havaalanında net bir açıklamada gelmemişti bir türlü saldırı 23 Aralık 2015'te saldırı onu da bu patlamayı Tak örgütü üstlenmiş. Kurucuları arasında PKK'dan da ayrılan bazı kişilerin de bulunduğu Tak e, kısaltmasıyla adından bir örgüt Kürdistan Özgürlük Şahinleri, teire bazen Azadiya Kürdistan örgütün adı, Güneydoğu'daki operasyonlar nedeniyle böyle bir saldırının gerçekleştiğini bildirmiş, Kürt şehirlerini harabeye çeviren bu faşist saldırılara karşı yapılmıştır demişti. Patlamada bu gibi olaylarda sık sık görüldüğü gibi yoksul kesimden insanların en büyük zararı gördüğü ve iki temizlik kadın temizlik görevlisi kadınının yaralandığı, sonradan da iki çocuk annesi Zehra Yamac'ın hayatını kaybettiği bir şeydi. Olayda bu bu haberi hem The Guardian'da hem Zaman Gazetesi'nde hem de TRT 24'ten izlemek mümkün. İstanbul'da Şişli, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Gazi Osman Paşa'da park halindeki 15 araç kimliği henüz belirleyenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi diye bir haber var. Bunu da belirtelim olay polis ve itfaiyeye veriliyor haber. Bu arada da vatandaşlar da macana ve kovalarla yangınları söndürmeye çalışıyorlar. ...maskeli üç kişi mesela... ...Zeytinburnu'nda sekiz aracı... ...benzin dökerek kundaklamışlar... Bu, ...böyle olaylar var... ...bir... ...son durumunu... ...tespit edemediğim... ...ama önemli bir... ...endişe verici bir haber de... ...Bursa'dan geliyordu bir tekstil fabrikasında... ...yangın çıkmıştı... ...yani... ...27 Aralık... ...akşamı dün akşam... 19.33 itibariyle aldığım haberde 7 saattir devam etmekteydi yangının. İnternette iyi çalışmadı. Elimin altında olmadığı için tam bilemiyorum şimdi ne oldu. Ama Rışık Soy Tekstil Fabrikası'nda sabah 11 sıralarında başlayan bir yangın bayağı etkisini artırarak 7 saattir devam etmekteydi. 20'ye yakın itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen Bursa'nın en büyük 250 firması arasında 104. olan Işıksoy tekstiline ait. Bir başka haber, Çanakkale'de paralel devlet yapılanması iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Profesör Dr. Sedat Laçiner, bazı doktor, avukat ve iş adamlarının da olduğu çok sayıda 28 kişinin gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerinden. Bu da dünkü bir haberdi. Ee, bazı e, ilginç ayrıntıları da var. Ee, önceki gün gözaltına alınmışlardı. Ee, soğuk bir spor salonunda bekletildikleri haberi var ısınma talepleri de reddedilmiş. İfadelerin baskı altında alındığını söylüyor avukatlar. Isnat edilen suçların zorla ve tehditle kabul ettirilmeye çalışıldığı da dile getirilmiş. Bu da böyle bir haber Mehmet Güler'in zamandan haberiyle de baka bakabiliriz. Bir başka haber de IŞİD'in Başıkaya ikinci kez saldırdı. 16 Aralık'taki saldırısın ardından dün ikinci kez Irak'ta Başika'daki Türk e, askerlerine hedef aldığı haberi var Emre Sonca'nın haberi bu da zaman gazetesinden Türkiye, Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyindeki Başika kampından kısmen tırnak içinde verilmiş o kısmen çekilmesinin ardından IŞİD'in havan mermisiyle bir saldırı gerçekleştiği ve 5 e, Türk askerinin yaralandığı da verilen haberler arasında bu arada 2015'te Irak'ta en az 31 gazetecinin öldürüldüğü Irak Basın Özgürlüğü Savunma Cemiyeti'nin verilerine göre böyle bir haberi de belirtelim. 31 en az gazeteci 235 gazeteci de darp malzemelerine el koyma, çekimden men, tutuklama, tehdit, imaj bozma, suikast ve kaçırma olayları gibi ihlallere maruz kalmış. Doğrusu e, henüz e, Türkiye'de bu kadar bah bahamet kesbetmiş değil. Gazeteci durumu diye sevmek mi gerekiyor bilemedim. E, bir başka haber. Ramadi'nin kontrolü Irak ordusuna geçti diye verilmiş. Euronews'dan bir haber YPG'nin Tışrim Barajını da alarak Fırat'ın Batısına geçtiği haberi de var Aynı Haberler arasında Suriye'deki Savaşta da Yarmuk Kampı çok önemli bir e, Üzerinde önemli duruyorduk Can Tombil ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Yarmuk'tan Binlerce silah, silahlı Cihatçı, militan ve ailelerinin Tahliyesi söz konusuydu akıl durdurucu fotoğraflar eşliğinde verilmiş bir haber. Böyle daracık bir alanda, yıkık binaların arasında binlerce ve on binlerce kişiden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler arabulucuğunda yapılan, militanlar ve ailelerin üye olduğu örgütlerin denetimindeki bölgeleri otobüslerle taşınması öngörülüyordu. Nisan'da IŞİD bir bölümünü kampın ele geçirmişti. Fakat yeniden güvenli hale gelmesi ve kampta sıkışan 18 bin kişiye insani yardım ulaştırılabilmesi için bir şey vardı ama askıya alınmış durumda. Lojistik nedenlerle deniyor. Artık gene savaşın sisinin muğlaklığı var. Yarmuk ta 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'ndan kaçanlar için kurulmuştu. Ve 150 bin kişi burada kalıyordu ama Suriye'de iç savaş başlayınca bu hale geldi. Son iki yılda sadece kampta sıkışıp kalan 3500'ü çocuk olan kamp sakinleri düzenleyecek temiz su ve sağlık hizmeti desteğinden mahrum durumda. Böyle bir şey var ve İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Hayim Katz. Ee, İsrail toprakları bir bütündür Filistin diye bir şey yoktur Filistinliler Ürdün'e, Gazze'ye, Suudi Arabistan'a Kuveyt'e, Mısır'a veya Irak'a gitsin demiş Zayıflıklarımızı manipüle ediyor Oyun oynamayı iyi biliyor Filistinliler Mecliste İsrail Başbakanı Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nden milletvekili olmuş Filistinlilerin yarısından fazlası zaten Başka ülkelerde vatandaşlarından sürülmüş durumda ama İsrail toprakları bir bütündür. Filistin diye bir şey yok demiş zaten bakan da. Buna paralel bir ilginç başka açıklamada Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'dan gelmiş. Günün iki favori ismi bunlar oluyor bugünkü açık gazetenin İsrail refah ve sosyal hizmetler Bakanı Katsın Filistinler hepsi. Başka ülkelere gitsin burayı terk etsin boşaltsın dedi kendi yani topraklarını söyleyen bakandan sonra Miloş Zeman'da Çek Cumhurbaşkanı mültecileri hoş geldiniz pankartıyla karşılayanlara tepki göstermiş Ve organize istila bu demiş yani Avrupa'ya mülteci hakkını aslında göçmenler ülkelerinde kalıp şiddetle savaşmalı ben organize bir istilayla karşı karşıya olduğumuz olgusuna tamamen ikna oldum bu kendiliğinden gelişen bir sığınmacı akını değil demiş yani Avrupa'ya tersine haçlı seferi oluyor anlaşılan ve son haber olarak da şunu vereyim Erdoğan komşular zaten epey sorunlu olan komşularımıza bir başkasını daha bir başka ülkeyi daha ilave etmiş ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada İran'ı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyerek mezhepçilik yapmakla suçlamış. İran mezhepçilik gayesiyle Esed'in arkasında durmasaydı belki bugün Suriye diye bir meseleyi konuşuyor olmayacaktır demiş. Böylece komşularla sıfır sorundan komşularla sıfır soruna geçmiş oluyoruz. Şimdi bir bağlantı yapacağız Jinha'dan Asya Tekin'le bağlanacağız Cizye'deki yasaktan önce kente gelmiş bir kadın muhabir bir süredir olay yerinde bulunuyor Onunla son durumu da görüşmek istiyoruz Günaydın Asya Tekin Günaydın, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Ee, size de kolaylıklar dileyelim. Ee, bize lütfen olup bitenleri çok kolay olmadığını biliyorum ama birazcık özetlemeye hı hı. çalışır mısınız lütfen? Hı hı, hı. evet. Yani bizde e, de biliyorsunuz sokağa çıkmaya sağ 15. gününde. Dolayısıyla her geçen gün buradaki Yaşananlar giderek ağır bir tramvay yaratıyor açıkçası. Giderek ağırlaşıyor her şey. Biz yaklaşık 17 gündür ben buradayım ve sokağa çıkma yasağı var burada. Şimdi biraz belki uzun olabilir 17 gün anlatmak o kadar kolay bir şey değil ama... Değilizce. Şimdi ilk buraya geldiğimizde geldiğimiz gün öğretmenlere bir mesaj çekilmişti ve bu mesajda geçici görev için hemen terki bugün akşama kadar terk edin diye bir mesaj çekilmişti ve bu mesajla neredeyse kentteki bütün öğretmenler panik halinde çıkıp gittiler buradan. Açıkçası küçücük çocukları yalnız bıraktılar, öğretmensiz bıraktılar bu yönlü dizinin tepkileri de oldu ee, bunun bundan hemen bir gün sonra e, yasak başladı, e, sokağa çıkma yasağı e, gece işte 23.00'de başladı ve bu yasam başlaması silen beraber e, 10 bin kişilik asker, polis ve korucular e, açıkçası şöyle e, bir şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savaş seferi, seferi başlattı sığ şekildeydi. Çünkü on bin asker e, basit bir şey değil. Sivil bir halka yönelik on asker, bin askeri sefere çıkart, çıkartıyorsunuz. E, yaklaşık on bin askerin katıldığı bir e, operasyon şu an Cizre'de gerçekleşiyor. E, Cizre'nin etrafı sarılmış durumda. E, girişler, çıkışlar mümkün değil. Yani ne girebiliyorsunuz, ne çıkabiliyorsunuz. İlk günden itibaren elektrikler kesilmiş. Su depoları keskin nişancılar tarafından vurulduğu için artık e, halkın suyu da e, tükendi diyebilirim. E, i̇letişim e, neredeyse e, artık bitmek üzere. Birçok aile ile e, iletişimler kesilmiş. Aileler e, mahallelerde bulunanları merak ediyorlar. çünkü birçok ev özellikle tarif edildi. Biliyorsunuz bir süre önce HDP dersi milletvekili Alican Önlü bir önerge sunmuştu ve çökertme planı mı diye. Aslında o çökertme planındaki maddelere tam da Uyan şeyler oluyor burada mesela şunu söyleyeyim birçok evin işte üst katları özellikle vurulmuş, yıkılmış, dökülmüş, yakılmış durumda. E, o evlerde sonuç itibariyle yaşayan insanlar vardı ve o insanlar o evleri bırakıp bir alt sokaklarda Bodrum katlarında yaşamaya başladılar. Özellikle bu Bodrum katlarında 150-200'e yakın insan yaşıyor yani her bir katta çünkü burada çocuk nüfusu oldukça fazla bir yer. Dolayısıyla bu bir göç planı mı diye insanların kafasında soru işareti yaratıyor Çünkü evsiz kalan evi barınacak yeri olmayan insanların göç etmek dışında gidebilecekleri hiçbir yerleri yok Şunu belirtmek istiyorum Burada hala böyle karşılıklı YDGH güçleriyle devlet güçleri arasında bir çatışmanın çıktığını söyleyemem ben ee, sadece e, şey, e, askerin polisin saldırıları var hala öyle karşılıklı bir çatışma yok sıcak bir çatışma yok ee, ancak bu saldırılar sonucunda biliyorsunuz 22 kişi yaşamını yitirdi ee, bu 22 e, kişiden dördü e, e, bebekti e, biri annesinin karnında vurulmuştu e, iki tanesi e, erken doğum sonucu yaşamını yitirdi biri 5 aylık biri 7 aylık bir tane de Miray bebeği biliyorsunuz evet. halasının kucağında keskin nişancılar tarafından vuruldu ve yaşamını yitirdi şu an hastane morgunda bir annenin kucağında uyuyor Açıkçası yani e, o kadar zor bir durum ki yani biz bebek ölümlerinden bahsediyoruz. E, gazeteciler olarak da mesleki olarak da zorlandığımız bir noktadayız. Yani nasıl haber yapacağız, neyi haber yapacağız diye e, kaygılar da yaşıyoruz. E, biraz e, şeyden de bahsetmek istiyorum. Yaşam koşullarından da biliyorsunuz kış olduğu için. Ee, ısınma sorunları var elektrik olmadığı için birçok insanda ısınma problemi yaşıyor. Ee, ancak mahalleli şöyle bir e, formül geliştirmiş ee, işte e, odun sobaları yakarak e, yüzlerce kişi odun sobaların etrafına toplanıyor ve orada ısınıyorlar. Yine yemekler e, odun, e, odunların üstünde tencerelerde de yapılıyor toplu olarak dağıtılıyor. Ee, özellikle sokaklarda birbirine ulaşmaya çalışan insanlar var ee, böyle birbirine ulaşarak yemeklerini her şeyini paylaşarak yaşamlarını sürdürüyorlar. tam bir komünel yaşamdan bahsedebiliriz burası için. Ee, Özellikle e, e, iletişimde sorun yaşadık e, keskin nişancıları hedef olmamak için bazı aileler e, duvarlarında e, böyle şey e, duvarlarını evler arasındaki geçiş duvarlarını evlerin duvarlarını yıkarak birbirlerine gidip gelip dayanışma içerisinde oluyorlar. Ee, ve e, Cizre'yi terk etmek istemiyorlar Yani e, Cizre bizim toprağımız Evimiz yurdumuz Biz nereye gideceğiz e, Zorlan bizi göçertmek istiyorlar diyorlar Biz de buradan çıkmayız Gerekirse e, Bodrum katlarında yaşarız Bodrum katlarında ölürüz e, Bize bu dayatılıyor e, Biz de e, bu, Buradan çıkıp gitmeyiz e, Şeklinde ifade ediyorlar Yani topraklarını terk etmek istemiyorlar Açıkçası ee, ve şunu ifade ediyorlar özellikle Kadınlar 40 yıldır e, Biz e, burada Bir mücadele e, içerisindeydik. E, Türk devletine 40 yıldır barış barış Barış barış dedik e, Ancak Bu e, 40 yıldır bize barışı dayatmamıza rağmen 40 yıldır bizim ne barış yapmadılar. Biz de artık kendi kültürümüzü, coğrafyamızı, evimizi korumak zorundayız. Biliyorsunuz bölgede hendekler de var. Hendek üzerinden yürüyen bir siyaset de var ama bu kadınlar kendilerine hendekleri güvenli bölge olarak görüyorlar. Ee, örnek vereceğim, mesela bu erken doğum yapan kadınlardan bir tanesini hastaneye götürmek istediler, kanaması olduğu için. Ancak kadın hastaneye gitmek istemediğini, çünkü hastane biliyorsunuz günlerdir bunların haberlerini yaptık, ee, asker polis e, tarafından kuşatılmış durumda. Asker polisler orada, e, devlet hastanesinin içinde uyuyor, yemekhane olarak kullanıyor. Ee, gece gündüz orası bir üst olarak kullanılıyor. Panzerler Bahçesi'nde biliyorsunuz uluslararası sözleşmelere göre e, hastaneler askeri güçler tarafından kullanılamaz. Ancak Tizre'de durum farklı. Hastanelerde okullarda şu an askeri üst olarak kullanılıyor. Bu kadın şunu ifade etmişti. Ben gitmeyeceğim hastaneye çünkü orada ...özel harekatçılar var diye biliyorsunuz... ...Cizrelilerin özel harekatçı korkusu... ...geçmişten doksanlardan gelen bir şey... Ee, ...kadınlar gitmek istemiyor... ...yani bizim mahallemizde evimizin içinde... ...vuran keskin nişancılar... ...biz oraya gittiğimizde bize acaba ne yapar diyor... ...nihayetinde o hastaneye gidenler de... ...defalarca aranıyor... ...sorguya çekiliyor ve... E, ...tacize uğruyor... ...başına gelmeyen şey kalmıyor... Yani korkunç şeyler yaşanıyor, insanlar yaralanıyor, hastaneye gidemiyor, kadınlar da özellikle bu konuda gitmek istemiyorlar. Ee... Çok ciddi bir sorun bu biliyorsunuz. Ee, yani e, öyle bir şey yaşanıyor ki burada neredeyse devlet bütün varlığını yitirmiş durumda. Ee, sadece işte ordu güç gücüyle, polis gücüyle, güvenlik güçleri üzerinden sadece varlığını burada e, koruyan bir devletten bahsedebiliriz. Onun dışında... E, Devleti şu an hiçbir kurumu Cizre'de işlemiyor. Yani okullar işlemiyor, hastaneler işlemiyor, bankalar işlemiyor, hiçbir şey işlemiyor. Dolayısıyla yarın öbür gün Cizre halkında şöyle bir şey gelişebilir. Biz artık bu devleti de istemiyoruz. Yani de devletin işte şu anda da bunu ifade ediyorlar. Devletin sadece devlet bizi... Kolluk güçleriyle buradaysa biz onu da istemiyoruz. Gelmesin. Çünkü peki. o da bizi öldürmeye geliyor diyor Cizdiller. E, peki öldürüyor. bir de şeyi sorabilir miyim? Bu şimdi bu konuşmayı biz yaparken e, bazı, bazı patlama ve silah sesleri duyuluyor. Yanılmıyoruz, değil mi? Hayır hayır yanılmıyorsunuz. Çünkü bu bu sesler hiç durmuyor. Hiç, hiç durmuyor. durmuyor. Yani 24 saat boyunca şu an bir, bizden biraz daha e, bulunduğum yerden biraz daha uzak bir yerde. Yani uzak dediğimde böyle 150-200 metre e, mesafede bir yerde oluyor bunlar. E, neredeyse 24 saat buradaki insanlar bu seslerle yaşıyor. Yani bu, bu patlamalar, bu atışlar e, artık biz gazeteciler psikolojik olarak da bir, bir travma yaşıyoruz. Çünkü her patlama olduğunda yeni bir insanın ölümü anlamına geliyor. Yani mesela dün gece ben daha kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum. Evet. Yani özellikle gece boyunca saldırılar çok çok daha fazla artıyor. Onlarca ev yanmış her bir mahallede yüzlerce aile mağdur kalmış durumda. Ee, ama tüm bu saldırılara rağmen şöyle bir gerçeklikli göz ardı etmek istemiyorum ben. Ee, küfler artık şunu ifade ediyorlar. Biz artık mağdur edebiyatı yapmayacağız. Yani nasıl yüzyıllar, yüzyıldan fazla bir süredir bize... Sürekli dış, dışarıya kendimizi anlat, anlatmamız için böyle mağdur bir dil, dil öğretilmiş bize. Yani sürekli işte devlet size saldırdı, şu oldu, bu oldu şeklinde bir dilin kendilerine öğretildiğini e, ve bu, bu, bu dilden artık vazgeçtiklerini, e, çünkü artık devletin onlara yaptıklarını anlatmaktan yorulduklarını ifade ediyorlar. Artık bunu anlatmayacağız, buna karşı mücadele edeceğiz diyorlar, buna karşı direneceğiz diyorlar. Devletin saldırılarına boyun eğmeyeceğiz diyor cizdeliler. Özellikle kadınlar öncülüğünde bunlar hepsi oluyor. Cizde çok çocuk nüfusunun ve kadın nüfusunun çok çok fazla olduğu bir yer. Özellikle ço çoğu kadının eşi biliyorsunuz kamyon şoförlüğü yapıyor. Çünkü sınır bölgelerinde genelde kamyon şoförleri çok fazladır. E, eşleri, çoğunun eşleri dışarıda kadınlar çocuklarıyla evlerinde kalıyorlar şu an. Çünkü biz de gidip o evlerde kaldık. E, üç gün önce gidip, gidip misafir olduğumuz bir ev e, vuruldu mesela. Şu an kullanılamaz halde. E, o aileyle düşünün sıcak temas kurmuşsunuz. Bir gece yanlarında kalmışsınız. E, acılarını paylaşmışsınız. Ama diğer gün gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. E, o aile... Artık e, evi yok. O kaldığınız uyuduğunuz evin artık olmadığını görüyorsunuz. Bu bizim için de zor bir süreç. Yani biz de çok zorlanıyoruz. E, kendi açımdan söyleyeyim. Evet, Dijinha'dan da olduğunu... iki gazeteci, kadın gazeteci tutuklu bildiğimiz kadarıyla değil mi? Berivan evet, evet. Can Özer Bildan ve Atmaca. Bildan Atmaca. Evet. Evet doğru evet, Asya Tekin son bir şey sorayım Süreyi de bir hayli açtık ama cizin nüfusu Ne kadar? Cizre'nin normalde Nüfusu 100 bin 100 bin kişiye karşı 10 bin kişilik Ordu ancak bu nüfusun %30'u göç etmiş durumda Yani bu sokağa çıkma Yasaklarından kaynaklı Evlerin tarif edilmesinden kaynaklı birçoğu göç etmiş durumda ve şu an Cizde'de değiller ee, %70'lik bir nüfus şu an Cizde'de yaşıyor o ve e, bu sokağa çıkma yasaklarını e, reddederek burada yaşamaya devam edeceklerini e, söylüyorlar bu %30'luk nüfus da şöyle ifade edebilirim özellikle e, köylere giden aileler var Cizde'nin köylerine giden aileler var çocuklarını küçük çocuklarını oralara göndermişler e, geri dönmek üzere gitmişler açıkçası çocukların güvenliği için yasak boyunca orada kalmalarını uygun görmüşler ama hala e, yani girdiğimiz her evde 30 kişi 40 kişi 50 evet. kişi bulunuyor e, ve e, çok ciddi bir nüfus var bizde de e, bu nüfusa her gün saldırılar gelişiyor. Tekrar bağlantı kurmak üzere. Kolaylıklar dileriz. Çok teşekkürler Asya Tekin verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet. Asya Tekin'le Jinha Haber Ajansı muhabiri Asya Tekin'le konuştuk. Yüz binlik cizrenin on beş gündür şey altında sokağa çıkma yasağı altında bir çeşit kuşatma altında On bin kişilikte bir ordunun kuşatması altında bir durumu var. Yüzde otuzu göç etmiş durumda olduğunu söylediler. Ve öncelikle de kadınların orada yaşamaya dirençli olduğunu da belirtti. Büyük ölçüde de durum katlarında yaşandığına dair arada da silah seslerinin e, top e, mermitse olduğunu tahmin ettiğimiz bazı patlamaların, infilakların ve e, o, otomatik makineli yer otomatik silahların sesleriyle tırnak içinde bezenen bir mülakat yaptık kendisiyle durum bu şekilde bir kez de şey haberini de bir kez daha verelim. İstanbul Ankara ve İzmir'den yüze yakın kişinin Diyarbakır'a gidişi var. 30 Aralık çarşamba yarın 30 Aralık öbür gün orada olacaklar. Kimileri daha önce gidiyor ama çoğunluk çarşamba erken uçaklarıyla gidiyor. Aynı akşamda dönecekler büyük bir kısmı. Bir Ocak'ta bazıları 1 ocak günü dönecek. Bu konuda da bilgi edindiğimiz zaman size daha ayrıntılı bilgi de vereceğiz. Bu şekilde de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık gazete.